أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إلى آخر الآيات صدق الله الرحيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم Çok aziz ve pek muhterem sunalar. Bugün dersimizde fahri kainatın sevgisinden, Allah Resulü'nü sevmekten kısaca söz açacağız ve inşallah Kur'an-ı Kerim mavzuluna Kitabullah'ın önem ve ehemmiyeti mavzuğuna geçmiş olacağız muhterem Müslümanlar. Şöyle bir latife yapmak istiyorum muhterem ünlüler. İnsan alemde mutlaka bir şeyi veya birçok şeyi sever. Mesela kendimize en yakından başlayalım. Evladını sever Ailesini sever Anne babasını sever Servetini sever işini, Bağını bahçesini sever Ve hakedâ ve hakedâ Bunlar Maddi alemin Geçici alemin sevgileri Bu sevgilerin yanında bir de Manevi aleme ait Bugün de bu demde olmakla beraber faydası ebedi hayata intikal edilecek sevgiler vardır. Allah sevgisi bunların başında gelir. Mümin Allah'ı sever, mümin Kitabullah'ı sever, mümin Resulullah'ı sever, mümin İslam'ı sever, mümin Resul-ü buyurduğu gibi... وَجُعِلَتْ قُرَّةُ ayni فِي الصَّلَاةِ Dünyanızdan üç şey sevdirildim diye buyuruyorlar Resulü Zişan Efendimiz. Dünyanızdan üç şey sevdirildim, sevdim buyurmuyor edebe bakınız muhterem Müslümanlar. Demek ki fahri kainatın her nefes yaptığı, işlediği, söylediği her şey Cenab-ı Hakk'ın istemesiyle onun rızasının çizgisinde. Hatta derslerimizde münasebet aldıkça söylüyoruz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَٓا اِنْ هُوَٓا اِلَّا وَحْيِيُّهَا O kendinden bir şey söylemez. Söyledi mi vahyolunan Cenab-ı halik Zülcelal'in muradı olan şeyleri söyler. Muhterem Müslümanlar, evet Peygamber Efendimiz dünyanızdan kadınların hakkına riayeti, Güzel kokuları namazda gözümün sururu kılındı buyuruyorlar muhterem Müslümanlar. Dünyanızdan üç şey sevdirildim. Hanımların hukukuna riayet, güzel koku. Müminler onun için evinde yanında mutlaka güzel koku bulunmalı muhterem Müslümanlar. Peygamber-i Zişan Efendimiz'in âli sünnetleridir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz güzel kokuyu severlerdi. Hatta eskiden beri hocalarımızdan latifi olarak duyarız muhterem Müslümanlar. Bazı şeyler var ki reddedilmez. Güzel koku reddedilmez. Peygamber Efendimiz mutlaka sürerdi karşı tarafa. Minder reddedilmez. Bir misafiri geldiği zaman minderini alır, karşı tarafa ikram eder, mutlaka kabul ettirirdi. Teeddüben her ne kadar oturmam ya Resulallah siz buyurun dense de Peygamber Efendimiz minderini ikram ederlerdi. Hatta buna şöyle bir latifeyi de ilave deyim isterseniz. Dihiyetül kelbi, muhterem Müslümanlar, Dihiyetül kelbi İslam'ı kabul için geliyor. Evet de dinlediniz, tekrarında fayda var, neşe var, zevk var sık sık hocalarımız anlatırlar biliyorsunuz. Mescid-i Saadet'in kapısından girince sahabe Dihye kelbiyi biraz ağır karşıladılar, soğuk davrandılar. Bu da mı aramıza girecek kabilinden? Çünkü cemiyet içerisinde eliyle, eliyle kızlarını toprağa gömen günahkar bir insan olarak tanınmış idi. Fakat tövbe kapısı kıyamete kadar açık ya muhtemel Müslümanlar dergehi dergahima dergahil dergahinevmidiniz sadbar ege tövbe şükesti baza diyordu ya büyüklerden bizzat bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir yüz kere tövbeyi kırsan yine gel diyordu ya delikanlı delikanlı Genç evladımız, kapı tek. Tamam mı? Diğer kapıların sonunda hayır yok. Bir tek kapı var gayelere ermek ve ebedi kurtuluşun müjdesini almak için o da Allah kapısıdır. Ben günahkarım falan diye. Sakın ola ki geri durmayasın. اِنْ دَرْجَهِ مَا دَرْجَهِ نَوْم۪يد۪ي نِيزْتِ سَدْبَارْ اَجَرْتَوْمَ شُكَسْت۪ي بَعْزَى Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni kırsan yine gel. Diyetül Kelbi sahabenin biraz böyle barit soğuk davrandığını görünce gönlümde diyor bir tuhaflık oldu. Geri döneyim gideyim bir daha da gelmeyim diyordum diyor ani böyle bir karar oldu kalbimde gönlümde diyor. Fakat İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bulunduğu yerden bana öyle bir muhabbet, öyle bir sevgi öyle bir merhamet, rahmet kemendi attı ki gel ya dihye, gel yanıma diye kendimi kurtaramadım o kementten diyor Resulü Zişan'ın yanına kadar vardım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başından meşlahını çıkardı serve otur ya diye buyurtlar diyor. Muhterem Müslümanlar peygamber ezzihi şan efendimizin vücuduna değen toprak arştan aftaldır muakkibine göre. Duyuyor musunuz? Peygamber efendimizin vücuduna değen toprak arştan aftaldır kürsiden aftaldır. Sidreyi Münteha'dan Beytül Mamur'dan Kabe'den aftaldır Toprak Biz O Peygamber-i Zişan'ın Ümmetiyiz Elhamdülillahi Teala <gülüyor> Muhterem Müslümanlar Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere'den Aftaldır Mekke Mescidi Medine Mescidi'nden Aftaldır ulemanın kavlini söylüyorum peygamberi Zişan efendimizin vücudunun değdiği toprak kâbeden de Beytül Mamur'dan da arştan da kürsiden de olur ondan aftal olan bir şey var ve peygamber efendimizden daha önde bulunan bir şey var muhterem Müslümanlar Kitab-ı Azze ve Celle evet Allah'ın kelamı ilahisi Kur'an-ı Kerim niye peygamber efendimizden öndedir? Peygamber efendimizden hafta olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatına izafeti var kelamı ilahidir. Kelamı ilahidir. Zat-ı Hakk'a izafeti var. Evet. Cenab-ı Halıkü Zülcelal kelamı kadim ilahi sonra peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Meseleyi şuradan açmıştık muhterem müslümanlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kokuyu sever ve ikram ederlerdi. Koku reddedilmez, süt reddedilmez, zemzem reddedilmez. Misafire minder ikram edildiği zaman böyle bazı latifeleri duymuş olasınız yani. Ev sahibi bir minder ikram ettiği zaman yok illa oturmayacağım denmez. Böyle bir ikram kabul edilir. Bir kardeşin koku ikram ettiği zaman reddedilmez. Kabe'nin karşısında Mescid-i Saadet'te Kardeşiniz buz gibi sürahiye zemzem doldurmuş gelmiş, ikram ediyor. Zemzem ikram edilince reddedilmez. Bir de muhterem Müslümanlar, süt reddedilmez demiş ulema. Çünkü dünyadaki içilen şeylerin ve nimetlerin en haftalı zemzemden sonra. Hatta bir kimse rüyada süt içse, muhterem Müminler, rüyada süt içse bir kimse ledünniyata tabir olunur. Elim, irfan ve ledünniyata tabir olunur. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve mescidi haramdan mescidi aksa'ya gelişinde Cenab-ı Cebrail kendisine bir tepsi içerisinde üç bardakta bal şerbeti, süt ve şarap. Cennet şarabı ama haram olan şarap değil ya. yanlış anamayın. Evet. İkram ettiler. Aleyhisselam Vesselam'ın fiyatları sütü ihtiyar buyurdular. Sütü. Miraca henüz çıkmadan mescidi Aksa'daki bu üç bardak. Cenab-ı Cebrail böyle dedi Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah eğer şarabı ihtiyar etseydiniz ümmetiniz... Nefsani zevk ve arzularıyla helak olur giderdi. Şimdiki halimizde meydanda öyle olduğu halde muhterem emirler, Ya Ya. Benim şeyhim vardı muhterem Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Bir gün Kur'an-ı Kerim'i hıfzı işletme mazuduğunu görüşüyorduk kendisiyle buyurdular ki devamlı Kur'an okuyan kişinin vücudunu toprak yemez zira esmai husnai ilahiye Kur'an'dadır ismi azam da Kur'an'dadır Kur'an'ı devamlı dilinden düşünmeyen kişinin vücudu altınlaşıyor muhterem Müslümanlar altını toprak yer mi? yemez gerçek hafızların üç şartı söyledim unutmayın muhterem Müminler lafzını hamil Ahkamıyla amil, hikmetiyle kamil Bu uç şartıyla dilinden Kur'an düşmeyenlerin vücudunu toprak yemez muhterem sumalar Ve Şeyh Efendi Hazretleri sohbette buyurmuşlardı ki Benim dayım hafızdı Adana'da Benim dayım hafızdı Kıraatı sabah, kıraatı aşara takripte bilirdi Yani Kur'an'da mütehassıstı 3 günde Kur'an-ı Kerim'i hakmederdi. Günde on cüz okuyarak üç günde Kur'an-ı hak hakmederdi. Adana'da Yağ Camisi'nin hazirasına defnedilmişti. 2 sene sonra belediye oradan yol geçirmek istediği Kabrin nakli gerekmişti. Açtılar, kefeniyle koydukları gibi çıkardılar ve naklettiler. 2 senedir kefen sararmamış, kabre koydukları gibi nur olarak pırıl pırıl çıkardılar ve naklettiler buyurdular muhtemelen Onun için 55 sene kapı caminin mihrabında Hazreti Kur'an'ın nuru içerisinde imamlık yapan Hacı Haydar Efendi Hazretlerinin aşağı yukarı 40 sene hatimle teravih kıldıran Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamızın ve hakeze kabirde çürümediklerine berveç peşin ben de böylece inanıyorum muhterem Müslümanlar ya Resulü Zişan bir gün buyurmuşlardı ki Resulü Zişan bir gün buyurmuşlardı ki sahabelerine Ey ashabım Cuma gününün gecesinde ve gündüzünde bana çok salatü selam okuyunuz zira ben haberdar olurum bana tebliğ edilir buyurdular Leyletül Garra ve Yevmül Ağab Cuma gecesi ve cuma gündüzünde her zaman okuyun ama bilhassa Cuma'nın gece ve gündüzünde çok salat-selam okuyunuz. Bana tebliğ edilir ben haberdar olurum buyurdular. Sahabe sordular yarasülla siz vefat edip kemikleriniz sürüdükten sonra da haberdar olur musunuz? Cevap bu idi. Peygamber Efendimiz buyurdular. Enbiyanın etsadını Cenab-ı Hak toprağa haram kılmıştır. Kabrimde de hayat içinde olacağım buyurdular. Muhterem Müslümanlar, Kapı Camii'nden okuduğumuz salatü selamlar, melek vasıtasıyla saniyede Resulullah'a gidiyor. Güneşten gelen ışığın seyri süratı, Saniyede 300 bin kilometre Müslümanlar Aziz Cemaat güneş'ten gelen ışığın saniyelik seyri süratı 300 bin kilometre Peygamber İhş eferimizde aramızda 2800 kilometre var Saniyeden şu kadar daha az bir müddet içerisinde salavat-ı şeerielerimiz Rasulullaha pır pır pır uçup gidiyor. Ne mutlu o Müslüman ki Mümin kardeşim Kapı Camii'nin muhterem cemaatı Ne mutlu o Müslüman ki Devamlı Peygamber Efendimizle arasında Salavat-ı Şerife vasısıyla irtibat kuruyor devamlı Salavat-ı Şerife oraya Uçtukça Peygamber Efendimiz Bu meclisten veya şu Mümin'den haberdardır Bize bizden bir izinler daha da yakındır Muhterem Müslümanlar sevgilerden maddi olanlar var dedim. Kısaca söyledim. Manevi olanlar tekrar ediyorum. Allah sevgisi. Ey bir kimse Allah'ı severim diye verse hemen inanacak mıyız ona muhterem Müslümanlar? Ya bende Müslümanım dese mesela, bende Müslümanım. Bende Allah'ı seviyorum dese Kur'an'ı öpüyor, koyuyor falan. Acaba buna inanıverecek miyiz hemen? Hayır. Şartı var muhterem ümranlar. Tasil <gülüyor> ilaha ve enta tuzhiru hubbuhu. Ha zalizi fil fi'al bediu. Bazı eserlerde ha zalizi fil kıyas bediu. İn kana hubbuk sadıkan la ta'atuhu inel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Allah'a hem asi oluyorsun hem de Allah'ı severim diyorsun. Muhtemelen cemaat, duyuyor musunuz sesimi? Allah'a hem asi oluyorsun falan kimse veya falan kimse veya o bir kimse. Allah'ı severim diyorsun. İslam şairi ne güzel söylemiş bakınız muhtemessimarlar. Allah'ı severim diyorsun ve bir de ona asi oluyorsun. Halbuki sen inkânehubbüke sâdıkenna ta'tehu Eğer senin muhabbetin, sevgin sahih olsaydı Sevdiğine itaat ederdin Niçin? İnnel muhibbelü ben yuhibbi muti'hu Sevenler sevdiklerine itaat ederler diyor Sevenler sevdiklerine itaat ederler Allah'ı seven Allah'a itaat eder Resulullah'ı seven Resulullah'ın sünnetine, yoluna intisap eder Mürşidini, üstadını, hocasını seven saygı gösterir, vurmak gösterir, sözünü tutar. Başım gözüm üzerine efendim der, yanaklarını yere kor adeta huzurunda. Muhterem Müslümanlar, ailesini seven teza, babasını, annesini seven keza, kardeşini seven teza, Kişi, innel muhibbeli men yuhibbu mutivu. Kitaplarımızda şöyle bir latifede var muhterem Müslümanlar. وَاَاَ fil فِي الْبَيْدَٰي كَلْبًا فَمَدَّ لَهُ مِنَ الْإِحْلَانِ i̇hsan zeylen diye başlıyor da bir kıta. Mecnun, Mecnun şehirlerde gezerken bir mahalleye bir sokağa vardı. Keşkülünde ne kadar ekmek yiyecek varsa bir köpek görmüştü, o köpeğe doğradı. Mecnun, Keşkülünde ne kadar yiyecek varsa Femadlehu'mune ihsalı zeylan önüne koydu yüzünü gözünü öttü, Efendim başına yanaklarına yüzlerini sürdü falan. Sordular ey Mecnun sen hakikaten mecnunsun. Şimdiye kadar 500 köpek gördün bir şey yapmadın da niye bu köpeğe fazla iltifat ettin? Mecnunun sözü bu muhteremüslimalar. Burak'ın beni diyor. bırakın beni. Ben bu köpeği bir gün Leyla'nın mahallesinde görmüştüm diyor. Ben bu köpeği bir gün Leyla'nın mahallesinde görmüştüm diyor. Allah'a sevgi Resulüne sevgi Muhterem Müslümanlar ya Zeyd İbni Desine Sahabeden Zeyd İbni Desine'yi esir ettiler. Ellerinde ve ayaklarında zincir var. Kılıncın altına götürecekler. Muhterem Müslümanlar sanadiydi Kureyş müşriklerin büyüklerinden biri yanına kadar geldi ya Zeyd gel dedi gel dedi sen bizim söylediğimizi söyle lata menata yan bakma seni acat edelim veya şöyle dedi muhterem Müslümanlar seni bıraksak da Muhammedi senin yerine idam etsek razı mısın seni acat etsek ya Zeyd diyordu muhterem Müslümanlar Zeyd ibn desine buyurdular ki ben burada olduğum halde sevgilim Muhammed'imin ayağına diken bassa kalbime batar diye buyurdular <gülüyor> Hazreti Ömer Hazreti Ömer Razıyallahu Teala Efendimiz Peygamberi Zişan Efendimiz'e bakıyor bir gün doya doya bakıyor Ya Resulallah Nefsim müstesna sizi şu anda her şeyden çok seviyorum. Ailemden, evladımdan, malimden, her şeyimden çok seviyorum. Nefsim müstesna ya Resulallah, diyordu Hazreti Ömer. İmanında bir altın kerpiçlik yer noksandı. Onun da tamamlanması gerekiyordu. Böyle dedi Hazreti Ömer. Peygamber Efendimiz buyurdular ki ya Ömer. لَنْ يُؤْمِنَ hatta حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ Sizden biriniz, birinize ben, nefsinden de daha çok sevgili olmadıkça imanda kemale eremezsiniz. Ya muhtelam Müslümanlar! Nefsine uyan, nefsine uyan hocamcalar, Nefsine uyan hacı amcalar, nefsine uyan müminler, nefsani arzularını Resulü Zişan'ın sevgisine tercih eden bizler düşünmemiz gerekir. Tefekkür, teemmül, tezekkür etmemiz gerekir. Resulü Zişan'ı seviyoruz desek bu sözümüzde sahih olmamız için Peygamber Efendimizin sünnetini, Zatı Ahmedi'yi nefsimizden de daha çok sevmedikçe mümin olamıyoruz. Hazreti Ömer o anda Hazreti Ömer gözünden şarıl şarıl akan yaşlarla kainatı Zat-ı Muhammedini yaratan Yüce Allah'a kasem ederim ki şu anda Zat-ı Muhammedinizi nefsimden de daha çok seviyorum ya Resulallah. Hazreti Ömer hemen böyle dedi. Şu anda Zat-ı Muhammedinizi nefsimden de daha çok seviyorum ya Resulallah. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz, el-an ya Ömer buyurdular. El-an ya Ömer, şimdi imanda kemale erdin ya Ömer buyurdular. Kapı Camii'nin muhterem Cemaati ben de size bunu duyurmuş oluyorum. Her halükarda Peygamberi Zişan Efendimiz'i nefsimizden de daha çok sevmedikçe... Ahlak ve edeb, edebimizde Muhammedi olacağız. Aile hayatımızda Muhammedi olacağız. İçtimai muamelatımızda Muhammedi olacağız. Ticari ahlakımızda Muhammedi olacağız. Yani bize hangi vakit Müslümanlar bize hangi vakit ve ne taraftan bakarlarsa baksınlar maşallah Hz. Muhammed'in ahlak ve edebini tatbik ediyor Resulullah'ı izinden yürüyerek taklit ediyor peygamber sevgisini kalbinde fetretsiz taşıyor demeliler muhterem ünliler, ben kendi nefsim için ve kardeşlerim için alemlerin yüce Rabbinden bunu niyaz ediyorum Cenab-ı Hak zatının ve peygamberinin sevgisiyle gönüllerimize taze hayat versin inşallah Allah'u da Cenab-ı Sevban <gülüyor> Cenab-ı Sevban radıyallahu teala anı efendimiz hazretleri Mevla Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem eserimiz böyle kaydediyor Resulullah'ın azatlısı Resulullah'ın azatlısı Cenab-ı Sevban Peygamber efendimizi çok sever Kurma tarlasında Bağında, bahçesinde, Allah Resulü'nün sevgisi gönlünde kaynıyor, her şeyini bırakıyor, cesbe hali diyoruz bu muhterem Müslümanlar, geliyor Peygamberi Zişan Efendimizin cemaline, nur cemaline bakıyor, mübarek kelamını, ciğerlerine nefesini çekiyor, sakinleşiyor, gidiyor. Nihayet bir gün yine hurma bahçesinde çalışırken, Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin aşkı, sevgisi, muhabbeti kabarmaya başlıyor gönlünde. Hadi siz bağda, bahçede pekmez kaynatırken ateş fazla gelince böyle bir pekmez kabarıyla muhterem Müslümanlar leğenden taşma haline gelir de soğuk sıra dökersiniz üzerine, tamam mı? Ben bağcılıkta yaptığım için Dedemin devrinde, çok yakinen biliyorum onu. Cenab-ı Sevba'nın gönlünde muhabbet ateşi fazla gelince taşıyor ve taşıyor muhterem Ne varsa bırakıyor, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemlerin huzurunda gözyaşları şarıl şarıl akıyor. Ya Resulallah, Ya Resulallah. Dünyadayken bu alemde, Medine'mizde gönlümde bu sevgi kabarınca Nur cemalinizi seyrediyorum, geçiyor. Rahatlıyorum, mahşerde sizin hasretinize nasıl dayanacağım Ya Rasulallah? Siz enbiya ile berabersiniz, Siz arşın gölgesindesiniz, Siz cennette makamı vesiledesiniz, Sizin uzaklığınıza ve ayrılığınızla ben ahirette nasıl dayanacağım Ya Rasulallah? Böyle diyor. Sokak ortasında, anne babasını kaybetmiş altı yaşlarında bir çocuk feryadı basar ya teşbih muhterem Müslümanlar Yavuz Sultan Selim'i getirsen dahi yüzüne bakmıyor hiç anne ve baba diye feryadı basıyor ya muhterem Müslümanlar yavrucağız kaybetmiş anneyi babayı bazen haram-ı ilahide Kabe'nin karşısında da oluyor bu muhterem Müslümanlar çocukcağız namaz kılan anneyi babayı kaybediyor döndüğü zaman yerini bulamayınca hani camiyi başına giydi, mescidi başına giydi diye, Konya'muzda bir tabir var muhterem Müslümanlar, adeta feryat ve çığlıkla harem ayağa kaldırıyor. Anne ve baba diye. Ya. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Çeşmi giryan bayede tüm tıflı hurd, Kemhûr an nanraki nan abituburt ay delikanlı maksat ve gayene vasıl olmak umduğuma erişmek ister misin sana ağlar çocuğun gözü gibi bir göz lazım ağlayan göz lazım benden en az 50 defa duydunuz muhterem müslümanlar ama bir daha söylüyorum Cenab-ı Hak her şeye dayanır bir şeye dayanamaz feryat ve gözyaşı kapı caminin muhterem cemaati, duyuyor musunuz? Cenab <gülüyor> alim, hoca, hacı, veli, şeyh, nürşid filan <gülüyor> Cenab-ı Hak bunlardan ganidir müstanidir hiç kim bir ihtiyacı yok vacibül vücuttur Kaynak yokken vardı varken var bir gün küllü şeyin halikun illa veşeh lehu ve ilehi türcahu fehvasınca yine tek Allah <gülüyor> yanidir Mevla fakat bir şeye dayanamaz Mevla muhterem cemaat kulağınıza küpe gibi takıyorum unutmayın Mevla bir şeye dayanamaz Göz yaşı ve feryat, evet, göz yaşı ve feryat, evet, eğer huzuru izzetine diz çöküp de elini arşa kaldırıp şarıl şarıl gözyaşlarıyla bir yarabbi dersen hendekleri açtın, barajları yıktın, gerçek muradıyı kapılarını arkasına kadar açmış oldum mümin kardeşim tepsir ediyorum sana. Ağlayan göz, hidayet alametidir. Tevfik alametidir. Ağlayan göz, hidayet ve tevfik alametidir. Allah korusun. Birkaç şey de vardır ki, hidayetten mahrumiyetin görüntüsüdür. Bir, kalp kasveti. Muhterem Müslümanlar, kalp kasveti. Taş gibi bir kalp. Şakavet alametidir bir donmuş bir göz, ağlamayan bir göz şakavet alametidir 2 Tulü emel tuğlu emel ömrüne sığmayan emellerin peşinde şunu yapacaktım, bunu yapacaktım, öbürünü yapacaktım, diğerini yapacaktım filan ibadete taata vakit yok evi var e bir de sayfiyesi olacak, sayfiyesi var, bir de arabası olacak arabası var, bir de yatı olacak Yatı var, bir de çiftliği olacak. Tuğlü emel. Ömre, ömre sığmayacak şeylerin peşinde gezmek, şakavat alametidir. Bir de muhterem Müslümanlar, Erbaun mine şakada, dört şey şakavetten diyor Peygamber Efendimiz. Biri de, Velhir su ale dünya. Dünyaya hırs. Dedesi çekmeceyi çektiği zaman, Gümüş bir mecidiyesi vardı. Müslümanlar, dedemiz çekmeceyi çekti mi akşam? Bir gümüş mecidiye kazanmış. Rabbim sağ sonsuz şükürler olsun diyor. Bugüne yeter, yarına yeter, o bir güne de yeter. Yarının zaten sahibi sensin Rabbim diyor. Kanaat. Muhterem Müslümanlar. Evet. Şimdi bakıyorsunuz dünya hırsı. Dünya hırsı. Mübirler, tabii çalışacağız yanlış anlamayın tabii çalışacağız tabii kazanacağız ve kazandığımızı Allah yolunda ve İslam davası için harcayacağız Necip Fazıl'ın Necip Fazıl'ın kabirde kulaklarını çınlatıyorum koca dahinin tek yüzlü davaların halli için çift yüzlü paraya ihtiyaç var dedi koca Ustad. Evet, çift yüzlü paraya şiddetle ihtiyaç var fakat parayı mabut edindi mi bir insan belasını sağlama buldu demek. Hayır, para ve mal vesiledir asıl gaye için. Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin Mekke-i Mükerreme'de 40 bin altını vardı. Medine'yi tahir eder bir gün şeyen lillah diyen bir fakire verecek bir şeyi kalmamış. Çıkardı üzerinden en tarisini verdi. Ebu Bekir Çıkardığı üzerinden entaresini verdi. <Gülüyor> Cenabı ı Cebrail Aleyhisselam o gün gömlecek geldi Peygamber Efendimiz'e. <Gülüyor> Cebrail o gün Peygamber Efendimiz'e gömlecek geldi. Ya Cibril seni böyle hiç görmemiştim. Ya Allah dostun Ebubekir Bekir de Allah yolunda verdi de gömlecek kaldı. Bütün ehli Sema bugün gömlek giydiler diyor. <Gülüyor> Peygamberler altın lira ve gümüş para bırakmadılar ancak ilim mirası bıraktılar. Velakin varrasul ilme. Gençler. Gençler Allah'ın mümin kulları. Peygamber Efendimizin mirası neymiş demek? ilim. Velakin varrasul ilme. Femen ahazahu faqad ahadha bi hazzin bir kimse ilimden nasip aldı mı çok kıymetli bir bir mirasa kondu demektir. Çok kıymetli ve manevi bir nasibini Resul-i Zişan Efendimizin metlukatı ki ilimmiş ondan aldı demektir. Muhterem onun için ben istisnasız bütün kardeşlerime şöyle diyorum. Yavrularınızı okutunuz, yavrularınızı okutunuz, yavrularınızı okutunuz. Neslinizden kıyamet sabahına kadar... Hafızlar gelsin, alimler gelsin, veliler gelsin, mürşitler gelsin diye dua ediyorum muhterem müminler. Evet, Peygamberi Zişan Efendimiz'e Cenab-ı Sevban, Resulullah'ı çok seven o Zat-ı Ali Kadir, gözyaşlarıyla geldi ya, mahşerde sizin ayrılığınıza nasıl dayanacağım ya Resulallah burada mübarek cemalinize bakınca cezbem sakinleşiyor gönlüm karar buluyor oradaki ayrılığa nasıl tahammül ederim muhterem Müslümanlar gözyaşı dedim ya size gözyaşının karşılığı Cibril 600 kanadıyla iniyor gözyaşının Muhabbetin karşılığı Cibril 600 kanadıyla iniyor ve Allah Resulüne bu ayeti kelimeyi getiriyor. Ve men yutayillaha ve Resul'e, f'ülaik ma al-ladîn 'aleyhim Minen al-nabîyîn wa al-sidîqîn wa al-shuhada'în gözyaşlarıyla gelip de zatı Muhammedine dehalet eden mahşerde ayrılığına nasıl sabredeceğim ya Resulullah diye dert döken sevbana söyle dünyada Allah varasülünü itaat ederek sevenler Ebu'l-i Semerkandi Hazretleri tefsirinde vemen men yuta illaha ayetini, ve ayetini yuhibbullah ve manasını vermiş Allah ve Resulünü sevenler mahşerde Allah'ın kendisine inam ettiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaklar. Geçen dersimizde zaten işaret etmiştik muhterememillah. Sevgi ve sevgi ve sevgi muhterem. Kullarının saadetini lütfedecek olan yegane arşın sahibi Mevladır. Kalplerin tasarrufu, ruhların yıkanması, dönüllerin yaklaşması, birbirine kenetlenip kalması 65 milyon ve bir buçuk milyarın hidayet ve tevfiki ancak Allahu Zülcelal'in yedi kudretinde onun vereceği tevfik ve hidayet sayesinde olacaktır. Öyle olunca gelin ey Müslümanlar habli metini hak olan Kur'an-ı Kerim'e sarılalım öyleyse tamam mı? Ve ben... Kur'an mavzuuna da böylece geçmiş oluyorum. Cenab-ı Hak ayetcellenin sonuna doğru bakınız ne buyuruyorlar. Gadja'ekum minallahi nurun ve kitabun mübin Ey müminler Allah tarafından size bir nur yani İslam ve Muhammed gelmiştir ve kitabun mübin açık bir <gülüyor> kitabı ilahi Kur'an-ı ya Kur'an-ı Hakim İnsan için lazımlığı ne kadar fazail varsa Kur'an'da insanın sakınması gereken ne kadar rezail varsa beyan ediyor Vela la radbin ve yabisin illa fi kitabin mübin. Yaş ve kuru iman ve küfre dair. Birinin cennete kadar yolunu, o birinin ateşe kadar trafiğini düzenleyen Kur'an-ı Kerim'dir muhterem Müslümanlar. Öyle olunca Kitabımı mübin, devam ediyor Cenab-ı Ehed-i Bihillahu Meni Tabaruzdanehu <gülüyor> Subule Selam. Allahu Zul Celal o Nur vasıtasıyla, o Kur'an vasıtasıyla yarattığı bütün kullarını selamet yollarına iletir. <gülüyor> <gülüyor> Mütevessül Müslümanlar çıkış yolu neymiş duyuyor musunuz? Selamet yollarına, saadet yollarına, cennet yollarına, kurtuluş yollarına çıkışın çaresi, yolu neymiş biliyor musunuz? İslam, Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim. Yehdi bihillahü menitteba'ruhvânehu sübüle selam. Rızasına tabi olan, nura gönül kapılarını açan Hazreti Kur'an'a ve ahdesimu bihabdillahi cemiyan velâ teferrakû fehvasınca. <gülüyor> çelik pençeyle Kur'an'ın ipine sımsıkı sarılan <gülüyor> selamete giden yollara nail olmuş oluyor muhterem Müslümanlar öyle bir yol ki çukuru yok, rampası yok kenarında Kur'an-ı Kerim'in çizdiği hudut var sağa sola kayanlar muhterem Müslümanlar şarampola yuvaralanlardır Şarampola yuvarlananlardır. Ben kardeşlerime 47. senedir, 47. senedir kürsiden sesleniyorum. Ve ana haza sıratı müstakiman, fatbiğu walatet tebusu bu lafat farlaka dükman sevili. İşte Allah'a giden yol, işte Arşın gölgesine giden yol, işte cennetlere ve nimetlere giden yol. İşte saadetle devletle kurtuluşa giden yol. Wa en haza sıratim Cenabı Hakk'ın sıratı müstakîmi fil dişi caddesi. Sübule selam. Afiyet olsun. Yürüyebildiğin kadar yürü. Artık önün açıktır ey mücahit <gülüyor> Meme kardeşlerim. Delikanlar bir yere çeşme yaptırmışlar. Konya'nın ileri Mahallelerinden birine Hocam bu çeşmeye bir yazı istiyoruz Dediler Aşağı yukarı 20 sene evveldi Bu çeşmenin Üzerine bir kitabe istiyoruz Gelip de su içenler o yazıyı okusunlar Hem susuzlukları Kansın hem de imanları Bir şey alsın oradan Bir şeyler edinsinler hocam Dediler Ben hiç unutmuyorum o geceyi şöyle kitap karıştırdım Muhterem Müslümanlar şairlerin şiirlerine baktım ediplerin yazılarına nesillerine baktım baktım nihayet bizim Ali Ulu Kurucu abinin gümüş tülüne bakıyordum şöyle dört mısra iki beyt geldi muhterem Sümanlar ey yolcu şafaklar sökecek durma ilerle ey yolcu şafaklar sökecek durma ilerle Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle incitme büyük ceddini Allah'ı seversen Milyarla şehidin ebedi varisin sen Yazın çocuklar bunu dedim Haza, Hala mermer taşın üzerinde Orada yazılı muhterem Müslümanlar evet Ey yolcu Şafaklar sökecek duruma ilerle Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle ...Kur'an meşalesi... ...Sünnet meşalesi... ...Hazreti Muhammed'in meşalesi... Incitme büyük ceddini Allah'ı seversen... ...Milyarla şehidin ebedi varisin sen... ...Çanakkale'lerde... ...Kosova'larda... ...Tuna boylarında... ...Trablus karplarda ...Bağdat surları önünde... ...Yemen ve San'a'larda... ...Vaha çaldıranlarda... Kur'an meşalesiyle yürüyen Namuslu, şerefli, haysiyetli, izzetli, şahsiyetli ecdadımız Ellerinde Kur'an meşalesi olduğu için Her seferden zaferle dönmüşlerdir Öyleyse ben bugünün nesline, bugünün gençliğine Bugünün evladına tekrar söylüyorum İncitme büyük ceddini Allah'ı seversen Milyarla şehidin ebedi varisi insan. Ne kardeşlerim? Yehdi bihillahu men tabar <gülüyor> ruzwanahu selam ve yuxrjehem minez al zulumat ila nur bi zhihi ve yehdihem ila asrarustakim. Kur'an için gelecek cuma dersimiz mahzı Kur'an olacak inşallah Utâla. Neymiş bu? Efendim? Yani Kur'an için Allah ne buyurmuş? Kur'an için Resulullah ne buyurmuş? Kur'an için İslam büyükleri ne buyurmuş? Gelecek Cuma'da göreceğiz inşallah o Teala. Mevlamız buyuruyor, Selamet yollarına Cenab-ı Hak bu Kur'anla iletir. Sonra ve وَيُخْلِجُهُمْ بِنَ الظُّلُومَاتِ اِلَنْ nur Bir buçuk milyarı, eğer dönerlerse bu tarafa beş buçuk milyar beşeriyeti Cenab-ı Hak Kur'an meşalesinin ışığında zulmetlerden nura çıkarır izni şükranisiyle evet ve ehdihi'l sıratal mustakim ve onları en doğru yola iletir en doğru yola müslümanlar benim için de sizin için de evlatlarımız için de yavrularımız için de bizi idare edenler için de müminler duyuyor musunuz Bizi idare eden kaderimizi ellerinde tutanlar içinde saadete giden bir tek yol var kainatta. Hazreti Muhammed'in nuru ve Kur'an'ın avizesi ve ışığı. Eğer aş eri Mevlana'mız öyle diyor. Destra ender ahadu ahmed bizen, ey birader var hazb'u cehliten. Bir elinde Kur'an avizesi Sımsıkı sarlacaksın Bir elinde Hazreti Muhammed'in nuru ve sünneti Sımsıkı tutacaksın Ten Ebu Cehlinden Şeytan şerrinden Ancak o vakit kurtulabilirsin diyor. Öyle olunca Ben cemaatimle beraber Rabbisül Celalime söz veriyorum Bir elimizde avizeyi Kur'an Bir elimizde meşale sünnet Peygamber Efendimizin nuru olduğu halde yürümemize devam edeceğiz sonumuz hayırdır yolumuz açık olsun inşallah teala. Evet. sallu ala rasulina Muhammed. Evet. buyurun aşk ile kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü eh enne muhammeden abduhu ve rasulü tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize çeneka kurmalar nasibi mukadder eyleye Hakkı, hak hak ulu hak ka'it bak batılı batıl bilip batıldan istinabeleyen zümreyi salihine mevla-i ilhak eyleye. Şeriatı kararı ahmediyeyi, muhammediyeyi, Mustafa'viyeye temasüp ve itibalarımızı yevmen fe yuman müzdade ile cümlemize ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet nimet ve cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetem ve Esselamun Aleyl Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.